أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على نبينا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الدموقراطينا والعلمانيون أما بعد önceki dersimizde Tavutun özelliklerini anlatmaya devam ediyorduk hangi tavut demiştik ki kişinin müslüman olabilmesi için la ilahe illallah dairesinden içeriye girip dünyada ve ahirette mümin muamelesi görebilmesi için bu la ilahe illallah'ın ilk şartı neydi tağutu inkar edecek Allah'a da iman edecekti bu şekilde sapasağlam kulp olan la ilahe illallah'a İslam dinine iman müessesesine sıkı sıkıya yapışmış olacaktı ve ne yaptık arkadaşlar? Tağut'un bazı özelliklerini anlattık. Bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim ayetlerinden Allah Subhanahu ve Teala Tağut kelimesini kullandığı Tağut'un ne olduğu anlaşılsın diye ayetleri okuduk. Ve özellikle asrımıza uygulamaya çalıştık. Ta ki Müslümanlar olarak bizler Tağut'u bilelim. Tağut'u inkar edelim. Söylemiş olduğumuz La ilahe illallah kuru bir kelime olmasın. Bilakis hayatta etki olan Hayatımıza yön veren bir kelime olsun. Ta ki Allah'ın yanında hem dünyada hem de kıyamet gününde Müslümanlar zümresinden olalım dedik. İnşallah bu dersimizde yine tağutun başka bir özelliğini anlatmaya devam edeceğiz. Bazı ayetleri okuduk. Sıradaki ayetimiz Allah subhanahu ve teala'nın tağut kelimesini kullandığı ve tağutun manasını açığa çıkaran bir kelime. Öyleyse ne yapıyoruz? Nisa suresinden Allezin âmanu yuqatilun fi sabil Allah, ve allezin kafaru yuqatilun fi sabil diyor Allah Subhânahu wa Taala. Yuqatilu âuliya al şeytan. İnne kide şeytanı kana Teala diyor ki, iman eden insanlar Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse tağutun şeytanın askerleriyle savaşınız. Çünkü onların Tuzakları nedir? Onların tuzakları zayıftır diyor Allah subhanahu ve teala. Ayete baktığımız zaman arkadaşlar ilk gözümüze çarpış şey Allah'ın yanında yol ikidir. Allah'ın yanında mücadele yolu. Ya Allah'ın yoludur. İman edenler bu yoldadırlar. veyahutta da kafirin, tağutun yoludur. Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Tağutun yolunda mücadele ederler. O zaman diyoruz ki Allah subhanahu ve teala yolları iki kısma ayrılıyor. Zaten Allah insanları yarattığından bahsettiği zaman Tegabun suresinde ya Müslümansınız diyor ya kafirsiniz diyor. İnsanoğlu ya Müslümandır İslam dinini seçmiştir veyahut da kafirdir herhangi bir dinle dinlenmiştir veyahut da bir dini yoktur. İşte bu ayette de Allah bize başka bir mana getiriyor. Yol ikidir diyor. İman edenler Allah'ın yolundadırlar. Kafirler ise tağutun yolunda ne yaparlar? Kafirler ise tağutun yolunda savaşırlar. Peki demek ki burada şöyle bir şey var. Bir zümre vardır. Bunlar Allah'a iman etmişlerdir. La ilahe illallah demişlerdir. Allah yolunda da savaşırlar. Başka bir zümre vardır. Bunlar kafirlerdirler. Öyle değil mi? Vülladine tefaru, kafir olan kimseler yukaliri nefise tavut Onlar da tavutun yolunda savaşırlar. O zaman Allah'ın dininin karşısında, Allah'ın şeriatının karşısında İslamiyetin ve Müslümanların karşısında bulunan her ordu tağuti bir ordudur. Her ordu tağuti bir ordudur. Ve tağutu inkar etmek isteyen bir Müslümanın bunu inkar etmesi lazımdır. Ta ki ne olabilsin? La ilahe illallahın la kapısından içeriye girebilsin. Tağutu inkar edebilsin. Böylece sapasağlam kulp olan la ilahe illallah'a yapışabilmiş olsun. Ve kendi fiili sözü sözünü yalanlamayan bir Müslüman olsun kendi içinde bulunduğu hal söylemiş olduğu sözü yalanlayan bir hal olmasın. O zaman bugün biz yeryüzünde Allah'ın dininin karşısında Müslümanlara karşı veya şer'i bir amacın dışında kurulmuş olan uğrunda savaşılan bütün ordular, bütün müesseseler, cadde verilen bütün izimler, şahıslar nedirler arkadaşlar? Tavuti ordulardır ve Müslümanların bundan uzak durması lazımdır buradan tağutun bir manasını daha öğrenmiş olduk özetle. O zaman tekrar söylüyoruz Allah'ın dininin dışında yani din için olmayan tüm ordular tağuti ordulardır. Hele bir de bu ordu Allah'ın diniyle savaşmak için Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırmak için uğraşıyorsa eğer bunlar da nedirler arkadaşlar? Bunlar da tağutun ordusunda burada bulunan insanlar. Tağutun ordusunda yer almış ve Allah'ın kafir dedikleri insanlardırlar. O zaman şöyle bir kendi zamanımıza bakalım. Acaba gerçekten özellikle sistemlere tabi olan orduların içerisinde Allah'ın dini için savaşan bir ordu var mıdır? Baktığınız zaman kesinlikle nedir? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bilakis küfür sistemini ayakta tutmak için bu ordular kurulmuş ve bu orduların tek amacı nedir? Tek amacı bu orduların İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı savaşmaktır. Ki mesela kendi vakıemize bakacak olur eğer var olan ordumuz veyahut da var olan ordu nedir arkadaşlar? İşi ve gücü başörtüyle sakalla irtica kotladı, irtica tekrardan çıktı veya Müslümanlar şöyle oldu, aman şeriat geliyor dikkat edin diyen bir orduya sahibiz. O zaman bu ordu zaten dini bir amaçla kurulmadığı kesindir. Dini bir amaçla kurulmadığı kesindir. Ve ordunun işlemiş olduğu işler, ordunun görmüş olduğu görev de Allah'ın şeriatına karşı nedir? Allah'ın şeriatına karşı savaş açmak veyahut da şeriata karşı bulunan küfür sistemini korumaktır. Peki şimdi biz böyle bir şey soralım. <gülüyor> Müslümanlar tağutu inkar etmekle endolunmuşlardı. Tağuttan uzaklaşmakla endolunmuşlardı. Acaba diyoruz ömrünü bu ordularda geçiren... Veya eline çantasını alıp da gidip küfür ordusunda iki yılını veya bir buçuk yılını veya bir yılını veya bir ayını onlara asker olarak geçiren bir insan acaba gerçekten tağutu inkar edebilmiş midir ki ilahe Allah'a safa sağlam yapışabilmiş olsun? Tabi baktığımız zaman Allah subhanehu ve teala'nın isimlendirmesi yetiyor zaten. <gülüyor> İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا Kâfirler ise يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ التَّغُوت Tağut'un yolunda ne yaparlar? Tağut'un yolunda savaşırlar. O zaman Allah bırakın bunların İslamiyet'e girmesi veya İslam'larına devam ettirmesi Allah bu tür ordularda yer alan insanları kendi iman ordusunun dışındaki herhangi bir orduda yer alan veya bulunan insanları kâfirler diye isimlendiriyor. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا diyor ve kâfirler tağut'un yolunda savaşırlar diyor. Peki arkadaşlar bugün maalesef bizim Müslümanız diye geçinen insanların bir çoğunun müftela olduğu hastalıklardan bir tanesi de kafirlere askerlik yapmaktır. Yani aynı geçen dersimizde söylediğimiz gibi Allah bize tağutu inkar edin demesine rağmen, tağuttan uzak durun demesine rağmen Beni İsrail'i e karış karış tabi olan insanlar, Beni İsrail'e adım adım tabi olan insanlar kendilerine söylenilen emri tam tersine değiştirmişlerdir. فَبَدَّ لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ Yani Allah onlara bu tağutlardan uzak durun bunları inkar edin demişken böyle bir emirde bulunmuşken eğer Müslüman olmak istiyorsanız tağutu inkar edeceksiniz diyor Allah. Bu Müslüman diye geçinen insanlar gidip bu ordulara ne yapmışlardır? Bu ordulardan uzak durmak bir yana, inkar etmek bir yana bilakis gidip bu ordularda bizzat kendileri askerlik yapmışlardır. Ve bu da bir gün bir saate bağlı bir şey değildir. 15 ay, 18 ay veya bir ay süren nedir arkadaşlar? Bir askerliktir. O zaman bunu yapan insanlar genellikle arkadaşlar, konu çok açıktır. Uzun cümlelerle anlatmaya hiç gerek yoktur. Tağut'un ordusunda yer alan insanlar Allah'ın isimlendirmesiyle kafirlerdirler. Böyle kim onları ne diye isimlendirirse isimlendirsin yerin ve gönül Rabbi olan Allah Azze ve Celle onlara onlara Kafirler, altın yolunda savaşır demiştir. Tabi olur ki burada bazıları bize derler ki aslında insanlar şu anda zor durumdadırlar. Bu ordularda askerlik yapmak mecburidir. Bu ordularda askerlik yapmak zaruridir. İnsanların yapabileceği bir şey yoktur. İnsanların kesinlikle kaçış alanı yoktur. Diyebilir bize insanlar. O zaman biz de diyelim ki Kur'an-ı Kerim'den Zamanı aynı bizim zamanımıza benzeyen bir tavutun ordusunda askerlik yapmanın hükmünü soralım. Acaba Kur'an'da böyle bir hüküm var mıdır? Zamanı aynı bizim zamanımıza benzeyen veya da daha şiddetli olan, daha zorda olan, daha tavut olan, daha imkanları daraltan bir zamandan Allah bahsetmiş midir? Ve bunun ordusundan veya bunun ordusunda yer alan insanlardan Allah Subhanahu ve teala acaba bahsetmiş midir diye soralım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın en çok zikretmiş olduğu kıssalardan bir tanesi Firavun'un kıssasıdır. Öyle değil mi? Allah-u Teala Firavun'u anlatırken, Firavun öyle bir zandir ki, Firavun öyle bir cabvardır ki, bugünkü sistemler Firavun'un yanında hiçbir şeydirler. Allah Firavun için ne diyor? Aynı bakın, aynı ortamı Allah Subhanehu ve Teala bize canlandırıyor. Kasas suretinde, اِنَّ فِرَعُونَ عَلَى فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَى اَهْلَهَا شِيعًا يَتَّبَعِفُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ yezbih abna'ahum ve kana subhanahu teala diyor ki Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı. Ve kavmini fırkalara bölüp de onları mustadaaf kıldı. Kavmini fırka fırka yapıp bölük pörçük yapıp onları ne yaptı? Onları mustadaaf kıldı. Yani onlar istidaf altındaydı. Onlar zayıflık halindeydi. Kimse ona baş kaldıramıyordu. Çünkü o neydi? O zalimdi, o tavuttu ve diyor erkek çocuklarını öldürdü. Kız çocuklarını ise ne yaptı? Kız çocuklarını ise terk etti. O yeryüzünde fesat çıkaranlardandı diyor Allah subhanehu ve sellem. Şimdi zaman karşılaştıralım. Firavun insanları parçalara bölüp de, insanları kendi sultanı altında, kendi kontrolü altında ezip, İstediği zaman istediği kadar çocuğu öldürebilen, istediği zaman istediğini terk edebilen ve yeryüzünde fesat çıkaran bir neydi? Bir tağuttu. Aynı şekilde bugünkü sistemlerin askeriyeti veya bugünkü sistemler nedirler arkadaşlar? Kendilerinin güçleriyle insanları zayıflık altında bırakmış, insanları bölük pörçük etmiş ve istedikleri zaman istediklerini öldürüp, istediklerini zaman istediklerini de terk eden bir sistem haline almışlardır. Ve bunun yanında yeryüzünde fesadın her türlüsünü yaymışlardır. O zaman İki vaka birbiriyle tamamen aynıdır. İki ortam yani bizim ortamımız ve firavunun ortamı nedir? Firavunun ortamı birbiriyle aynıdır. Peki bakalım. Allah Subhanahu ve Teala bu firavunun insanları zorla kul kendine kullanıp zorla kendine köle etmesinde ki Allah Subhanahu ve Teala ne diyordu? Fe tehafa kavmuhu O kavmini küçülttü. Kavmi de ona ne yaptı? Kavmi de ona itaat etti diyordu Allah Subhanahu ve Teala. Aynı şekilde bugünkü sistemler de kavimlerini küçültüyorlar, kavimleri kendilerine itaat ediyorlar ve bu itaatın başında da ne geliyor? Kimsenin olmazsa olmaz dediğimiz askerlik geliyor ilk başta. Yani sistem insanları mecbur bırakıyor, sistem gelmeyenleri her türlü cezaya çarptırabiliyor, elinde böyle bir kuvvet var ve aynı zamanda bu halkı küçültmüş, bölük pörçük etmiş, kendi kontrolünü almış vaziyettedir. O zaman bakalım, acaba Allah Subhanahu ve teala... Firavun'un ordusunda yer alan insanlara ayrım yapmış mıdır? Yani Firavun zalimdir, Firavun tağuttur. İnsanları zorla ordusuna almıştır. O zaman Allah acaba ordudaki askerleri ayırmış ve Firavun'u ayırmışsa hükümde demek ki biz de şu anda zorla askere alınanları veya sistemin zorbalığından dolayı askere giden insanlarla sistemi birbirinden ne yapmamız lazım? Sistemi birbirinden ayırmamız lazım. Yok eğer Allah ayırmamışsa Hepsini bir hükümde zikretmişse o zaman aynı şu anda da sistemin zorbalığından dolayı sistemden korkup gidip oraya askerlik yapan insanlar sistemle nedirler? Aynı hükümdedirler. Çünkü bu Kur'an nedir? Bu Kur'an amdır? bu Kur'an geneldir. Ve sonra ne yapacağız? Peygamberimizin vakainden örnekler vermeye çalışacağız. Bakın Allah arkadaşlar Allah Subhanahu ve teller dünyada Firavun'u ve Firavun askerlerini isimlendirirken ne diyor? İnne firavune ve Hamana. Firavun da, Firavun'un yanındaki Haman da yani Firavun'un vezirlerinden olan, komutanlarından olan Haman da Firavun'un askerleri de hatalıydılar diyor Allah subhanehu ve teala. Dikkat ederseniz dünya isimlendirmesinde Allah subhanehu ve teala Firavun'un ordusuyla Firavun'un hükmünü birbirinden ayırmıyor. Üçünü de, onu da, vezirleri de, onun yanında bulunan bakanları da, komutanları da ve aynı zamanda askerleri de ne yapıyor? Askerleri de bir hükümde zikrediyor. اِنَّ فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ كَانُوا خَاتِينَ Firavun da, Harman da onun askerleriyle hatalı idiler diyor Allah. O zaman dünya isimlendirmesinde bu sistem küpürse sistemin yanında yer alan askerler de nedirler? Sistemin yanında yer alan askerler de genel olarak kafir olabilirler. Ki zaten böyle bu örnek olmasa dahi Allah onları böyle isimlendirmiştir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعُوتِ Kafirler ise tağutun yolunda savaşır. Onların askerleridirler. Demişler Allah Subhanahu ve Taala. Yine arkadaşlar dünyada Allah azap ederken dünyada Allah Subhanahu ve Taala azap ederken acaba Firavun'la, Firavun'un askerlerini o zorla askere alınan, o küçültülen, kendisine zulmedilip de askerlik yaptırılan, kullanılan halkı birbirinden ayırmış mıdır yoksa ayırmamış mıdır? Bakalım arkadaşlar. Allah subhanahu ve sellem ne diyor? فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ fil الْيَمْ Biz onu ve onun askerlerini beraber tuttuk ve onları ne yaptık? Onları boğduk diyor Allah subhanahu ve Tala. Allah firavunu onu boğduğu zaman Allah onu askerlerinden ne yapmıyor? Onunla askerlerini birbirinden kesinlikle ayırmıyor. Hem dünya isimlendirmesinde Allah onları aynı ayette zikrediyor, hükümlerini ayırmıyor. Hem de azap ettiği zaman Allah dünyada... Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıyor? O Subhanahu ve Teala onları birbirinden ayırmıyor. Firavun ve Firavun'un yanında yer alan tağutun ordusunda bulunan askerleri Allah velev ki zorla dahi girmiş olsalar, velev baştaki tağut dahi olsa insanları eden dahi olsa Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıyor? Allah Subhanahu ve Teala onları birbirinden ayırmıyor. Peki belki i bazısı bize der ki burada özellikle hani Hazreti Ayşe'nin hadisi vardır. Bir ordu Kâbe'ye doğru savaşır içinde çarşıcı vardır, pazarcı vardır. Allah başını sonunu yerle bir eder. Sonra hepsinin niyetleri üzerine diriltir. Belki bir ders tamam. Allah dünyada onlara bu muameleyi yaptı. Fakat kıyamet gününde ise Allah subhanahu ve teala ne yapmamıştır? Kıyamet gününde ise Allah subhanahu ve teala o askerleri, niyetleri üzerine diriltecek. Onlara tağutın Firavun'un sistemin hükmünü onlara uygulamayacaktır diyebilir. Bakalım Allah kıyamet hükmünde Firavun'la Firavun'a tabi olan insanları birbirine ayırmış mıdır? Allah subhanahu aleyhi ve sellem diyor ki يَقْضُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ nar فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْضُ الْمُودِ O kavmini kıyamet gününde sürecek ve onları ne yapacak? Onları ateşe sokacaktır. O ne kötü var olan bir yerdir diyor Allah. fi وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعَنَ ve onlar bu dünyada da lanete tabi oldular. Kıyamet gününde de kendilerine ne yapılacaktır? Kıyamet gününde de lanete tabi olacaklardır diyor Allah subhanehu ve Teala. Dikkat ederseniz Allah bu ayette Firavun'la Firavun'un ordusunu veya onlara ona tabi olan insanları ne yapmıyor Allah subhanehu ve Teala? Ne ateşe girmede ne de lanetleme sırasında onları birbirinden ayırmıyor. İşte biz de kendi vakaemizin aynısı olan Firavun'un zamanını aldık getirdik önümüze örnek kıldık ve baktık ki Allah subhanehu ve teala kesinlikle Firavun ve Firavun'un yanında yer alan insanları ne yapmıyor? Firavun ve Firavun'un yanında yer alan insanları ne dünya isimlendirmesinde ne dünya helakında ne ahiret azabında birbirinden ne yapmıyor? Ne ahiret azabında birbirinden ayırmıyor. Aynı olay belki der bu bizden önceki kavimler için geçerliydi. Aynı olay Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde de gerçekleşiyor arkadaşlar. Peygamberimize yıllarca Mekke'de kalıp, yıllarca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber her türlü eziyete katlanmış olan insanlar, ki Mekke'deki dönemini biliyorsunuz, Peygamberimiz hicret ettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmemişlerdi. Bazıları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmemişlerdi. Bedir günü geldiği zaman, müminlerle ve kafirler karşı karşıya durduğu zaman, Mekke'de kalan o Müslümanlar müşrikler bunları zorla savaşa çıkarmışlardı. Müşrikler bunları zorla savaşa çıkarmışlardı. Neden? Çünkü bunlar da Mekke'de kalmıştı. Siz de bizimle beraber savaşa çıkacaksınız demişlerdi. Ve kendi ordularında onlarda ne yapmışlardı? Bedir'e getirmişlerdi. Ve bu insanlar arkadaşlar hiçbir şey yapmamışlardı. Sadece bu orduda bulunmuşlardı. Ve kendilerine ok gelip Müslümanların oku isabet etti. Öldüler. Veya bir kılıç vurdu. Bunlar düştüler. Öyle. Ama bunlar istekleriyle gelmemişlerdi. Ama bunlar kesinlikle kendi rızalarıyla müşriklerin arasında yer almamışlardı. Sadece müşrikler Mekke'de bulunmalarından dolayı bunları tutup kendi saflarında Bedir'e getirmişlerdi. İşte bakın bunlar hakkında Nisa suresindeki şu ayetindi. Bunlar hakkında şu Peygamber aleyhissalatu Vesselamla o kadar zorluğa katlanmış insanlar, o kadar eziyet görmüş insanlara, bakın kafirlerin ordusunda savaşmadan Sadece bulunmaları sebebiyle Allah Subhanahu taala nasıl bir ayet indiriyor. Nisâ suresinde. Allah Subhanahu taala diyor ki: "İnnellezîne ki bizler yerde zayıfız." "Değil o ve kötü O diyor, meleklerin canlarını alıp da nefislerine zulmedenleri gördün mü? O, o diyor ki muhakkak ki, gördüm mü yok, muhakkak ki meleklerin canlarını alıp da hislerine zulmedenler var ya. Peki bunlar ne yapmışlardı arkadaşlar? Bunlar Bedir gününde nereye çıkmışlardı? Bunlar Bedir gününde istemeye istemeye savaşa çıkmışlardı. Melekler diyor onlara sordu. Melekler dedi siz neredeydiniz, ne fima kuntum. Melekler dedi siz neredeydiniz, ne yapıyordunuz dünyada? <gülüyor> Yani bakın daha hiçbir şey sormadan melekler onlara saflarını soruyor. Hangi saftaydınız siz diyor. O zaman melekler de biliyorlar ki bunlar zorla çıkarılmışlar o orduya ama kabul etmiyorlar. Hangi saftaydınız siz diyor. Onlara derler ki biz yer yüzünden Mustafa'yı Yani bizim gücümüz yoktu. Bizi zorla çıkardılar oraya. Biz zayıf olan insanlardık diyorlar. Melekler onlara bakın nasıl bir cevap veriyor. Bu özrü yerle bir ediyor melekler. Kalu elem tekun ardullahi vaki'atan fetehaceru fiha Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz diyor. Ve ula'ike me'vâhum cehennemu vesâet masîrâ. İşte onların varacakları yer cehennem, o ne kötü bir varış yeridir diyor Allah subhanehu ve tella. İbni Abbas, Bukhari'de tefsir kitabında Nisa suresindeki bu ayetin tefsirini anlatırken işte İbni Abbas diyor. Bu insanlar diyor, Mekke'de kalıp da hicret etmeyen, ve Bedir günü zorla orduya çıkarılan insanlardı. Bedir günü zorla orduya çıkarılan insanlardı. Ne zaman ki bunlar Müslüman'a ok fırlattı veya başka bir şey fırlatınca bunlar düşüp öldüler. Savaşmamalarına rağmen bunlar diriltildikleri zaman onlarla melekler arasında bu konuşma geçti. Bakın adamın evinden hiçbir şey gelmiyor. Adam mescitte kafirlerin içerisinde. Yani kendisi kendi çantasını alıp da gitmiyor ordunun içerisine. Bizzat ordunun komutanları onu zorla alıp kendi saflarında çıkarıyorlar orduya ve bunlar da bunun özür olacağını düşünüyorlar meleklerle diyorlar ki biz yeryüzünden mustaz attık bugün birçok müslüman diye geçilen insanın söylediği gibi e ne yapalım biz zayıf olan insanlarız kaçış imkanımız yoktur sonunda bize yastıracaklar zaten bu askerliği diyen insanlar gibi onlar da böyle bir özrün arkasına sığınıyorlar diyor biz yeryüzünde zayıf olan insanlardık diyorlar. Melekler onlara ne diyorlar arkadaşlar? Bu özrü kesinlikle kabul etmiyorlar. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz? Sizi oraya götürmeden önce bakın siz çantanızı alıp gitmeden değil ha! Onlar sizi götürmeden önce siz hicret etseydiniz diyor melekler. Öyle değil mi? İşte onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Bakın arkadaşlar bu insanlara dikkat edin. Bunlar şöyle böyle sokaktan geçen adamlar değiller. Bunlar Meske'de Peygamber Aleyhissalatu vesselamla beraber işkencenin her türlüsünü görmüş insanlar. Fakat hicret zamanı geldiği zaman ellerinde imkan olduğu halde kaçmayınca müfşikler bunları zorla tutup da getirip kendi ordularında çıkarmışlardır. Ve ne olmuşlar arkadaşlar? Bunlar da biz ne de olsa zayıfız. Bizim gücümüz yoktur gibi bir bahaneğin arkasına sığınmışlardır. Ama meleklər bu bahaneyi ne yapmışlardır? Melekler bu bahaneyi yerle bir etmişlerdir ve onların varacakları yer cehennemdir, ona kötü varış yeridir. An yerde arkadaşlar, Peygamberimizin amcası olan Abbas yine oraya zorla çıkarılmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas yine bu orduza zorla çıkarılmıştır. Tabi esirler geldiği zaman Hazreti Abbas da esirlerin arasındadır. Peygamber aleyhissalatü Vesselam diyor ki, ''Ya Resulallah ben Müslümanım.'' diyor. Peygamber diyor, ''Hayır, sen de fidyeli vereceksin.'' diye esirler gibi. Hayır diyor. Sen de diğer esirler gibi fidyeni vereceksin diyor. Ama ben Müslümanım diyor. Sen de biliyorsun ben Müslümanım. Peygamberimiz diyor. Walakin nawahir akekane aleyne. Fakat senin o zahirin dış görünüşün sen bize karşı savaşıyordun diyor. Senin dış görünüşünde sen ne yapıyordun diyor? Sen bize karşı savaşıyordun diyor. Ve Peygamber Allahü Teala onun özrünü kabul etmiyor. Orada müşrik muamelesi yapıyor ve ondan da diğer esirlerden aldığı gibi ne yapıyor? diğer esirlerden aldığı gibi fidye alıyor. Önce eski kavimlerden bizim zamanımıza benzeyenlerden örnek verdik. Sonra da Mekke toplumundan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinden örnek verdik ki tak ki mesele ne olsun anlaşılsın. Peki bugün bizim var olan ordu acaba Allah'ın dinine savaş açmamış mıdır? Acaba bugün var olan ordu şeriata karşı açık bir şekilde düşmanlığını ilan etmemiş midir? Yoksa ordunun bütün söylemlerinde ya başörtüsü vardır ya takal vardır, ya din vardır, ya irtica kelimesi vardır, ya şeriat vardır. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ordu aynı ordudur. Ordu Allah'ın isimlendirmiş olduğu küfür ordusudur. Ve bu orduya kendi eliyle, bu tağutun ordusuna kendi eliyle çantasını alıp giden insanları varın düşünün. Allah zorla çıkarılan insanların dahi zayıf olmalarının özrünü kabul etmiyor. Bir de buraya çantasını alıp da buraya giden ve Müslüman olduğunu söyleyen, ve tağutu inkar ettiğiniz zanneden insanları ne yapın? Tağutu inkar ettiğiniz zanneden insanların halini söz düşünün. Öyle değil mi? Dikkat ederseniz Allah Mekke toplumundaki o o kadar zulme katlanan insanları dahi bu konuda kesinlikle affetmemiştir ve onların varacakları yer nedir? Cehennemdir demiştir. Ve birçok insanın yanlış anladığı Hazreti Ayşe hadisi, annemizin hadisi, hani Yazıcı Züceyşin'in Kabe'de bir ordu Kabe'ye doğru savaşır diyor peygamberimiz. Feyuxefu bi bi min al bi awwalihim açık bir alanda oldukları zaman veya kimisine göre o bir mekan ismidir. Orada bulunduklarında Kabe'ye doğru savaşmaya gelirken Allah onları ne yapar? Allah onların başını sonunu yerle bir eder diyor. Orada Hazreti Ayşe diyor ki men Onlardan o orduda çarşı pazar için bulunanları vardır. Yani Kabe'ye gelip alışveriş yapmak için bunlar vardır. Veya onlardan olmayan insanlar vardır. Peygamberimiz diyor, "Yoksa bu bir evvelihim ve âhirihim, sonra yeb'atun diyor, Allah onları helak eder. Sonra herkes kendi niyeti üzerine dirilir diyor. Tabii bugün bazı kendi tağutunu inkar edemeyen, tağutu inkar etme kendilerine ağır gelen, "Lâ ilâhe illallah"ın lâ canlılığını yakalayamayan insanlar arkadaşlar, ne yapmışlardır? Bu hadise yapışmışlardır. Yani bak işte demek ki biz de kendi niyetimize göre diriltileceğiz. Biz bu sistemin çatır olduğunu, tağut olduğunu, bu ordunun tağut ordusu olduğunu kabul ediyoruz. Fakat biz buraya işte o niyetle girmiyoruz. Sadece önümüz açılsın diye giriyoruz. Allah bizim niyetimiz üzerine diriltecektir. Dikkat ettiyseniz Mekke'de o kadar sıkıntıya katlanan insanlar dahi niyetleri üzerine diriltilmemiştir. İmkanları olduğu halde kaçmadıklarından dolayı Allah subhanahu ve Teala onları ne yapmamıştır? Allah subhanahu ve Teala onları affetmemiştir. Niyetleri ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar zorla çıkmış olursa olsun Allah onların varacakları yer cehennemdir demiştir. Ve Peygamber Hz. Abbas'a amcasına aynı muameleyi yapmıştır. Öyle değil mi? Müşriklere ne muamelesi yapıyorsa ona da aynı muameleyi yapmıştır. O zaman diyoruz ki bu hadisi yanlış anlamayalım. Niyetimiz üzerine diriltileceğiz diyor Peygamber ama Allah niyetimizi kabul edecek demiyor Peygamber. Bakın ikisinin arasında çok büyük bir fark vardır. Allah'ın bizim niyetlerimiz üzerine diriltmesiyle Allah'ın bizim özrümüzü kabul etmesi arasında çok fark vardır. Allah herkese konuşma hakkı verecektir. Herkes kendi özrünü beyan edecektir ama Allah Mekkelilerin özrünü Mekke'deki muhacir olmayan, hizmet etmeyen imkan olduğu haldeye. Kaçmayıp da o ortada çıkarılan insanların özrünü kabul etmedi mesela. Peki senin özrünü kabul edeceğini nereden biliyorsun? Kaçma imkanın varken kaçmıyorsun. Onlar gelip seni zorlara götürmüyorlar mesele olduğu gibi. Sen kendi çantanı alıp oraya gidiyorsun. Peki Allah subhanahu ve ta'la senin özrünü kabul edeceğini nereden biliyorsun? Acaba sana haber mi geliyor? Acaba sen dirildin de bir defa gördün Allah bunların özrünü kabul ediyor da mı bu kadar güven içinde yaşıyorsun biz diyoruz hayır vallahi bugün insanların kaçma imkanı olduğu halde kendi eliyle çantasını alıp oraya giden insanlar zaten nedirler Allah zorla götürenleri mazur görmemiştir acaba bunları Allah subhanahu wa ta'lam mazur görecek midir işte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci noktamız dinin dışındaki bütün orduların tağut olduğunu yaptık? Tağut olduğunu anlatabildik. Ve bugün Müslümanların, Müslüman diye geçinen insanların en büyük problemi olan bu sistemlerde askerlik yapma problemini de anlatmaya çalıştık. Ta ki dedi ki Allah bu orduda yer alanlara kafirler diyor. Vellezine keferu. Sonra dedi ki bir de pratik örneklerle gösterelim ki Kur'an-ı Kerim'den konu tam açıklığa kavuşsun ve gördü ki Allah ne Firavun zamanında, Hazreti Musa zamanında ne Peygamber Aleyhisselatu vesselam zamanında orduyla ordunun başını veya ordudaki tağutları birbirinden ayırmamıştır. Öyle değil mi? Ne dünya hükmünde ne ahiret hükmünde onları birbirinden ayırmamıştır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da fiili bu doğrultudadır. Allah'ın bu sözünü Peygamber aleyhissalatü vesselam fiiliyatıyla uygulamıştır. Ta ki anlattık ki ne olsun arkadaşlar bazı kendini kandıran insanlar uyansınlar. Ve burada yine arkadaşlar maalesef la ilahe illallah'ı anlamamış La ilahe illallah'ın hareket dini olduğunu La ilahe illallah'ın değişim dini olduğunu La ilahe illallah'ın insanın kalbini harekete geçirdiğini anlayamayan veya yakalayamayan insan veya bedevilerin genel sözü nedir? E ne yapalım? Böyle gelmiş İnsanlar artık böyle alışmışlar, bu şekilde oluyor diyen insanları düşünün. Oysa La ilahe illallah bu değildi arkadaşlar. La ilahe illallah bir kafa kaldırıydı. La ilahe illallah bir inkar etmeyle başlıyordu. La ilahe illallah ilk başta tavuta hayır demeyle başlayan bir kelimeydi. Yani canlı bir kelime, hareketli bir kelime, içinde değişim olan bir kelime. Ama maalesef klasik dinin veya hatta babalardan kalma dinin veya halkın dininin donukluğu içerisinde kalmış dinin canlılığını yakalayamamış insanlar ne yaparlar arkadaşlar? Genelde hep ne derler? Derler ki ya işte bu bedeviler böyle gelmiş, böyle gider zihniyetinde olan bedeviler ki biliyorsunuz bedevi demek yaşadığı topluma tabi olan ve kesinlikle yaşadığı toplumu değiştirme gibi bir kaygısı olmayan, kabilesi onun her şeyi olan, kabilesinde var olan örfler, adetler onun için bağlayıcı olan insanlar ve kesinlikle değişim düşünmeyen insanlar bedevidir. İşte bu bedeviler de yani dinin değişikliğini, değişim dini olduğunu anlamayan Bedeviler de arkadaşlar maalesef kendilerini halkın dininin klasik dinin akışına yapmışlardır? Bırakmışlardır. Ve birçoğunun da nedir arkadaşlar özrü? Bir da tağuta askerlik yaparken özrü e ne yapalım diyorlar. Yani sonunda seni götürüyorlar. Hatta ölüm döşeğinde olsan seni tutup götürüp askeri hastanesine koyuyorlar diyorlar bu insanlar. Oysa arkadaşlar biz bu insanlara soruyoruz. Siz ne istediğinizi biliyor musunuz? siz ben Müslümanım dediğiniz zaman, ben kıyamete iman ettim dediğiniz zaman veya ben cenneti istiyorum dediğiniz zaman acaba siz gerçekten sizin kulağınız ağzınızdan çıkanı duyuyor mu? Siz cenneti istiyorsanız, cennet için çalışıyorsanız bu cennet Allah'ın cennetidir. Sizin babanızın malı değildir. Allah bu cennete bir fiyat belirlemiştir. Öyle değil mi? Bu cenneti satın almak isteyen insanlar o fiyatı, o bedeni ödemek zorundadırlar. O bedenler nedir arkadaşlar? El <screws> hakidtum en tedhulul cennete ve lamma yetikum meselullezina halu min sizden önceklerin başına gelmeyen sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz. Allah cennetin fiyatını belirlemiştir. Sizden önceklerin başına gelmeyen sizin başınıza gelmedikçe siz cennete gireceğinizi zannettiniz diyor Allah subhan ve teala. El hakidtum en tedhulul cennete ve lamma an ve sabirin Allah sizden cihar edenlerle sabredenleri birbirinden ayırmadan, siz bunları bilmeden siz cennete gideceğinizi mi zannettiniz?" diyor Allah Subhanahu ve Teala. Peki sen cihar etmeden, sen mücadele etmeden ve terk etmeden hangi cenneti istiyorsun? Sen daha bir askerlik noktasında bir iki sene aranmayı göze alamıyorsansa veya yurdunu terk edemiyorsansa sen hangi cenneti istiyorsun? Eğer sen gerçekten bu cenneti istiyorsan bak senin Rabbin cennete ne yapıyor? Cennetin fiyatını belirliyor. O zaman ki Allah ne diyor? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır diyor Allah subhanehu ve teala. Sen malını ve canını bu Uğur'da feda edemiyorsansa, bir iki yıllık sıkıntıya katlanamıyorsansa veya ailemi terk etmeyi göze alamıyorsansa sen hangi cenneti istiyorsun? O zaman sen bu cenneti tanımıyorsun. Nasıl ki sen la ilahe illallah dediğini zannediyorsun? Fakat La ilahe Allah'ın manasını bilmediğinden dolayı sana ne dünyada ne ahirette fayda vermeyecek. Aynı şekilde istediğin cennetin deneyini bilmiyorsun, fiyatını bilmiyorsun. Eğer biz gerçekten cenneti istiyorsak arkadaşlar şunu bilelim ki cennet uğrunda bedel ödeyen insanların yeridir. Cennet rahatlığını, nefsini, malını, canını bu uğurda bilen insanların yeridir. Yoksa cennet yerinde rahat oturup da her meselede ene yapalım diyen insanların yeri değildir ki böyle insanlara Allah'ın nasıl hükmettiğini ne yaptık? Gördük. Özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la o kadar sıkıntıya katlanmalarına rağmen Allah bir kalemde onların o sıkıntılarını ne yapmıştı? Onların o sıkıntılarını yerle bir etmişti. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize yol gösteriyor arkadaşlar. <gülüyor> İnsanlar içerisinde en çok belaya uğrayanlar iman et, enbiyalardır diyor peygamber aleyhisselatü Vesselam. peygamberlerdir daha sonra onlara en yakın olanlar onlara delediye yönünden en yakın olanlar belaya uğrama musibete uğrama insanın imanına göre olur öyle değil mi? belaya uğrama musibete uğrama insanın imanının seviyesine göre olur e biz bugün nefsimizden fedakarlık yapamıyoruz biz bugün vaktimizden fedakarlık yapamıyoruz biz bugün ailemizi terk edemiyoruz. Biz bugün nefsin malı canı Allah yolunda veremiyoruz ve ondan sonra biz cenneti istediğimizi söylüyoruz. Kendi kendimizi kandırmayalım. Allah Subhanahu ve teala rahimdir. Allah Subhanahu ve teala rahmandır. Yalnız Allah Subhanahu ve teala o rahmete ulaşılabilmesi için bazı sebepler kılmıştır. Kimse cennete Allah'ın rahmeti olmadan giremez. Amel lazımdır cennete girebilmek için ve Allah'ın rahmeti lazımdır. Fakat o rahmeti elde edebilmek için de bazılarının ne yapması lazımdır? Çaba sarf etmesi lazımdır. Mesela bizim konumuzda sen bu noktada sıkıntıyı göze alamıyorsansa, bir şeyler fedakarlık yapamıyorsansa hangi cenneti istiyorsun? Hangi rahmeti istiyorsun? Kim Mekke'dekilerin kıssasını düşün. Onlara mesela Allah rahmet etmemişti. Allah yine rahmandır, yine rahimdir. Fakat Allah Subhanahu ve ne yapmamıştır? Allah Subhanahu ve onlara rahmet etmemiştir. Onların varacakları yer cehennemdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. O ne kötü varış yeridir diyor. O da kimse ne yapmasın arkadaşlar? Kimse bu noktada kendi kendini kandırmasın. Ve genelde arkadaşlar tagutu inkar edemeyen insanlar, taguta kul olan insanlar, la ilahe illallah'ın canlılığını, hareketliliğini baş kaldırmasını yakalayamayan insanlar korku ehlidirler ve endişe ehlidirler. Sürekli teslim oldukları tağutu sisteme karşı boyun eğmek ve ondan korkmak zorundadırlar. Öyle değil mi? Ki bu bütün kavimlerin problemleriydi. Dikkat ederseniz Allah bize Kur'an-ı Kerim'de kafir kavimleri anlatırken tek tek bahsetmiyor. Sadece aristokrat tabakadan bahsediyor ama kıyamet gününde hepsini beraber zikrediyor. Cehenneme giderken hepsi beraber cehenneme gidiyorlar. Öyle değil mi? İşte bu nedir arkadaşlar? Bu bize şunu gösteriyor. Bize gösteriyor ki zaten halk kendi sistemine nedir? Kendi sistemine tabidir. Eğer sistem sahih Allah menheci üzerine olan, Rabbani menheci üzerine olan bir sistemse insanlar da bu, bu menheci üzerine nedir? Yok sistem tağutî bir sistemse ve insanlar da bu sisteme itaat ediyorlarsa insanlar nedirler? Tağutun tarafında, tağut saffında yer alan, tağutun ordusunda savaşan Allah'ın deyimiyle kafirlerdirler. Oysa Müslümanlar nedirler arkadaşlar? Allah'a iman etmiş olan insanlar, la diyebilen insanlar, inkar edebilen insanlar, tavuktan uzaklaşabilen insanlar, iman ehlidirler. İman ehli, rahatlık ehlidir. İman ehli, tevekkül ehlidir. İman ehli, Allah'a güvenen bir, bir topluluktur. Öyle değil mi? Bakınız mesela, Hazreti Hudun kavmi, bir kavim, bir insanın karşısında ayaklanıyor. Diyorlar ki, ona bu dediklerini terk edeceksin diyorlar. Bu dediklerini terk edeceksin yani bu anlatmış oldun Allah'a ibadet edin tağutu terk edin davatını bırakacaksın Hz. Hud ne demiyor ya ben tekim ben ne yapabilirim ki bu adamlar sonunda beni perişan edecekler öyle değil mi ve ne yapalım böyle gelmiş böyle gider bunlar artık böyle alışmış demiyor ne diyor arkadaşlar bakın işte bu imandır kâle innî uşhidullâhe veşhedû ben Allah'a şahit tutuyorum siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ın dışında şirk koştuklarınızdan uzalım berîm Mindunü hi Onun Allah'ın dışında hepiniz bana tuzağınızı kurun ve bir dakika dahi beni etelemeyin diyor. Yani elimizden geleni ağzınıza koymayın diyor. Ne yapabilirseniz yapın diyor. İni tabekülto ala Allahi Rabbi Ben sizin ve benim Rabbi'm olan Allah'a tevekkül ettim diyor. Bakın işte bu mümin olan insan örneğidir tek başına dahi olsa diye diyebilen insanın örneğidir. Bu, tek başına dahi olsa onlara iman ettiğinden dolayı Allah'a olan güveninden dolayı ben alemlerin Rabbine tevekkül etim dediğinden dolayı bir topluma kafa kaldırabilen bir peygamberin örneğidir. Aynısını Hz. Nuh da yapmıştır. قالوا اَجْمِعُوا هَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ Onlara diyor ki Hz. Nuh, elinizden gelen hepinizi toplayın diyor, ortaklarınızı toplayın ve bütün kuvvetinizi bir araya toplayın diyor. Öyle değil mi? Sonra diyor bana tuzak kurun, beni kesinlikle ne yapmayın? Beni kesinlikle ertelemeyin diyor Hazreti Noh. Çünkü neden? Ben Allah'a tevekkül etmişim diyor. Ben Allah'a tevekkül etmişim. Allah'a tevekkül edip tağutlara, Allah'a inanan, Allah'a iman eden insan tağutlara ne yapabilir? Hakiki sahipleri, Rabbini tanımış olan insanlar bir topluluk dahi olsa, o da tek başına dahi olsa, onlara kafa kaldırabilir aynı şekilde peygamber aleyhissalatü vesselamın bu noktadaki ne yapın peygamber aleyhissalatü vesselamın bu noktadaki sahabesinin fiilini düşünün işte arkadaşlar bu insanların zaten problemi neydi demiştik tağutu inkar edememe. tağutu inkar edemeyen bir insanda ne yapamaz hiçbir şekilde la ilahe illallah'a yapışamaz e bırakın bunların tağutu işaretmesi, etmesi bunlar bile gitgidir tağutun ordusuna ne yapanlardır Bunlar gidip bir açık Davut'un ordusunda bizzat askerlik yapan insanlardır. Zaten bu insanlar iman etmemişlerdir ki sapataklan kulpa yakışsınlar. Allah da onları koparmasın. Allah onların kalbini birleştirsin, tevekkülü onların kalbine yerleştirsin. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü bu insanlar daha ne yapmamışlardır? Çünkü bu insanlar daha iman etmemişlerdir. Yine burada arkadaşlar değinmek istediğimiz bir nokta. Ayetten yani Davut'un özelliğini anlatırken bir ayet neydi arkadaşlar? Arkadaşlar. Allah'ın dışındaki tüm ordular tağuttur demiştik. Allah'ın dışında kendi uğrundan mücadele edilen tüm yolla tağut demiştik. Aynı şekilde bugün Müslüman olduğunu zannedip de hala kavmiyetçilik peşinde koşan insanlar veyahut da hala sosyalizm peşinde koşan insanlar ve bunun uğruna aslında mücadele eden insanlar veyahut da kendi kabilesi için mücadele eden insanlar ne değillerdir arkadaşlar? Tağutu inkar edebilmiş insanlar değillerdir. Çünkü bir insan eğer Allah'ın dışında bir şey için ne olursa olsun bu, onun için mücadele ediyor, onun için uğraşıyorsa bu insanın tağutudur. Eğer insanın hayatına yön veren, insanın dostluk ve düşmanlık noktasında insanın ana, mihveri, taşı bir müessese ise veya bir fikirse insanın tağutu nedir? O'dur. Yani bugün müminler Allah için severler, Allah için buğdu verirler. Tabutu inkar edemeyen tabuta iman etmiş olan insanlar ise ya onların dostlukları düşmanlıkları futbol üzerinedir, ya kendi takımlarından olan insanlara bu insanlar severler, onlara bu severler veya o da onlarınki kavmiye Türk olanı severler veya Kürt olanı severler, bunun dışındaki insanları sevmezler veya onların sevgi, dostluğu, düşmanlığı hayatına yön veren onların eşidir veya onların işidir arkadaşlar ki Peygamber dedi, taite abdu dinar, taite abdu dirhem. O dirhemin ve dinarın kulu helak olsun diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Öyle değil mi? Ve dua ediyor onlara veya helak olduğu kimisine göre haber veriyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Peki bir insan paraya kul olur mu arkadaşlar? Bir insanın paraya kul olması demek hayatının ana taşının para olup onu yönlendirenin para olması demektir. Yani bu insanın tağutu nedir? Allah'ın dışında kul olduğu yer insanın parasıdır veya insanın işidir. İnsan işi elinden gitmesin diye veya insan para kaybetmeyeyim diye eğer Allah'ın dinini terk ediyorsa ve bunun uğruna mücadelesini veriyorsa bu insanın tavutu nedir? Bu insanın tavutu budur. Çünkü Allah'ın dininin dışında bütün mücadele edilen kaynaklar tabuti kaynaklardır ve Müslümanların bunu ne yapması lazımdır? Müslümanların bunu inkar etmesi lazımdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kavga edince insanlar biri yâlin ensar, biri de muhacirin deyince hadi ey toplanın, hadi ey muhacirler toplanın, birbirlerine girecekler Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? dauha, fe innehâ muntene bırakın diyor bu nedir? Bu leştir. Bu kötü kokulu bir şeydir başka bir yerde yine böyle bir durumda peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ben sizin aranızda olmama rağmen hala cahiliye davalarını mı güdüyorsunuz ben sizin aranızda olmanıza rağmen hala cahiliye davalarını mı güdüyorsunuz diyor peygamber aleyhissalatü vesselam bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar bu da bize gösteriyor ki insanlar eğer cahiliye davaları yüzünden seviyor veya buğzediyor veya savaşıyor veya hayatlarına yön veren oysa bu insanların neydir bu insanların tağutudur İnsanların Müslüman olabilmesi için ne yapması lazımdır? İnsanların Müslüman olabilmesi için ilk etapta bunları inkar etmesi lazımdır. Bizim ayetlerden anlatacağımız ne arkadaşlar? özellikleri özellikleriyle ilgili bu kadar. Yalnız konumuzu ne yapalım? Konumuzu tekrardan bir toplayalım. Ki neleri yaparsak insan Müslüman olabilir. Tağut'u inkar edip La ilahe illallah'sı yapışabilir. Dedik Tağut'un bir manası, alemlerin yanında ayetlerden çıkan mana, Allah'ın vahyinden, insanları karanlıklara götüren her şeydir. O zaman bunun altına sokmuş olduğumuz bütün sınıflara, Müslümanlar bunları inkar etmediğimizdeçe, bunlardan uzaklaşmamış olduğumuzdeçe, konunun içinde saymış olduğumuz yerler ve sizin aklınıza gelebilen her şey olabilir. Öyle değil mi? İnsanı Allah'ın vahiyinden karanlıklara götüren herhangi bir müesseseyi insanlar eğer inkar edemiyorlarsa öyle değil mi? İnsanlar bundan uzaklaşamıyorlarsa insanlar tağutu inkar etmemiş. Bu insanlar tağutu inkar etmemiş demektir. Ve yine dedik ki arkadaşlar Tağut nedir? Allah'ın dışındaki bütün hüküm kaynakları tağuttur dedik Bunlara oy veren insanlar veya parlamentoya girip bu sistemi yürüten insanlar öyle değil mi? Hangi isimle bunu yaparlarsa yapsınlar bunlar tağutu inkar edememiş tavuta iman etmiş ve Allah'ın imanlarını yalanladığı insanlardırlar bundan dedik Aynı şekilde dedik tağut kimdir? Kahindir dedik öyle değil mi arkadaşlar? Alimlerin deyimlerinde tağut kahindir dedik Kamin de gayt ilmini haber veren insanlara her insan de dedik. Bugün parçalara giden, kağıt parçalarından kaderlerini belirlediklerini zanneden, benim burcum buydu, senin burcun buydu bu hafta, burcumuza göre şöyle olacak, böyle olacak diyen insanlar, bunlar tağutu inkar etmemekle beraber, bunlar tağuta iman etmiş insanlar dedik. Ve sihirbazlar dedik arkadaşlar. Fayda ve zararın Allah'ın dışında bir müesseseden geldiğine, onların kainatta yaptırım gücü olduğuna inanan Allah'ın izni dışında insanlar bu sahilleri, bu tağutlar yapmamışlardır, inkar etmemişlerdir dedik. Ve Allah'ın dışında ibadet edilen her şey, İmam Nebevi'nin dediği gibi tağuttur dedik. Öyle değil mi? Ve ibadete biraz ilk derse değinmek istedik mesela. Hüküm olabilir, öyle değil mi? Dua olabilir, tevekkül olabilir kurban kesme olabilir, ada adamı olabilir, öyle değil mi? Fayda ve zararın sadece Allah'tan beklenmesi olabilir. Bunları Allah'ın dışındakilere veren insanlar öyle değil mi? Mesela bugün kabirlerin kulları olan insanlar şifayı, faydayı, zararı kabirlerden bekleyip alemlerin Rabbi olan Allah'ı unutan insanlar veya artık dua ettikleri zaman Allah'ı hatırlamayan sadece şeyhlerin isimlerinin silsilesini kırlayan insanlar bunlar ne yapmamışlardır arkadaşlar? Bunlar tağutu inkar edememekle beraber tağuta iman edip Allah'a karşı ne olan? Kafir olan ve la ilahe illallah dairesine girmeyen insanlardır. Yine dedik ki arkadaşlar uğruna mücadele edilen ordular eğer bunun mücadele amacı Allah ve Resulü değilse bu ordu tağuti bir ordudur ve bu orduda yer alan insan da Allah'ın isimlendirmesiyle nedir? Allah'ın isimlendirmesiyle dedik kafir olan ve keferu yukatrüne fisebiri tağut bunlar da kafir olan insanlardır dedik Allah'ın isimlendirmesiyle. O zaman gerçekten arkadaşlar şöyle bir dönüp düşünelim. Tağut iman noktasında bu kadar önemliyken insan onu inkar etmeden Müslüman olamıyorken bugün bizim toplumumuzda tağutun ismini bilen insan sayısı parmağa geçmiyor neredeyse. Bir elin parmağını geçmiyor neredeyse. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir Birçoğu ömründe tağut mefhumunu duymamıştır. Önce biz anlamaya çalışalım ki biz anlattığımızı iddia etmiyoruz her yönüyle biz tabi de kendi aciz araştırmamız sonucunda o koyduğumuzu anlatmaya çalıştık öyle değil mi biz kendimiz de bu konuyu sürekli araştıralım çünkü bu dine girişin kapısıdır arkadaşlar bu dine girişin kapısıdır bu olmazsa insan dine girmez insan ne kadar da müslümanım derse desin Allah'ın yanında nasıl ki abdestsiz namaz kılıp da yok benim namazım olur diyen insan gibidir çünkü abdest namazın şartıdır Öyle değil mi? Abdestsiz namaz kılıp da yok benim iki olur ben abdestsiz kılıyorum diyen insanın namazı nasıl batırsa taavutu inkar da la ilahe illallah'ın ilk şartıdır. Taavutu inkar etmeyen bir insan ne kadar da ben Müslümanım dese Allah'ın yanında ne değildir? Allah'ın yanında Müslüman değildir. Ve taavutu inkar dikkat ettiyseniz arkadaşlar en üst mertebesi elle olandır. Yani Müslümanların taifetül musulmanın bir araya gelip yeryüzündeki taavuti sistemleri öyle değil mi? Bedenleriyle Kuvvetle ortadan kaldırmalarıdır. İşte bu hem Allah'ın yanındaki en büyük mertebe olan cihattır, hem de bu tağuta inkarın en üst seviyesidir. Veya da ağızla bunların delaletini, bunların batıllığını bunların küfrünü, bunların inkar edilme gerektiğini insanlara ne yapmaktır? İnsanlara anlatmaktır. Ve bunun yanında bu ikisinden birinin yanında bir de kalple ne yapmaktır arkadaşlar? Bir de kalple bunlara her yönüyle buh edip bunlardan uzak durmaktır. Acaba bugün diyorum bu saymış olduklarımız Allah'ın naslıyla bunların tabut olduğunu anladık. Ve vallahi ben inanmıyorum ki bu insanlar ne yapsınlar arkadaşlar? İnsanlar bu noktalarda çelişsinler. Yani bir okulun çocuklarımızı küfre götürdüğüne veya küfrü öğrettiğinde bir insan bizimle ihtilaf etsin. Veya askeriye'nin küfür ordusu olduğunda biri bizimle ihtilaf etsin. Ki bu zaten İslam dinini tanımamıştır. İçinde bulunduğu din bambaşka bir dindir o zaman. Buna rağmen nasıl oluyor da Müslümanlar bunlardan uzak durmuyorlar? Gerçekten bunun en büyük sebebi nedir? Bunun en büyük sebebi tağutu bilme veya bilmeme değildir arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi bizim Kur'an ve sünnetten olan uzaklığımızdır. Bizim peygamber ve sahabenin anlayışı üzerine dini anlamadan olan uzaklığımızdır. Yoksa insanlar Kur'an'a başvursalar, bu Kur'an'ı anlamaya çalışsalar, dünya hayatına vermiş oldukları önem kadar, biraz da bu Kur'an'a vakit ayırsalar, biraz da bunu sık etmeye çalışsalar, öyle değil mi arkadaşlar? Tağutu onlar da anlayacaklardır. Bizim sorunumuz sadece tağutta değil. Bütün meselelerde bizim en büyük sorunumuz, bizim bu Kur'an'ı raflara kaldırıp, insanların peşine düşüp, Falan böyle dedi, filan böyle dedi, dedem böyle dedi, hafız olan babam böyle dedi gibi veya üstazım böyle dedi, hocam böyle dedi. Sanki bu Kur'an'ı Allah bize değil, sadece belli bir kikleye göndermiş gibi davranmamız hem bizim hem de toplumun neydir arkadaşlar? Toplumun sapıtma noktasıdır. Allah'tan bizi ve tüm Müslümanları veya Müslüman olmak isteyen insanları Kur'an'a ve sünnete döndürmeyi ve la ilahe illallah'ın ilk şartı olan tağutu inkar etmeyi bize nasip etmesini Allah subhane ve Teala'dan temenni ediyoruz. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.